Bölüm 156 Cenaze namazında safların durumu Hadis 932 Ayşeden Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir Müslüman ölüye, sayıları yüze varan bir cemaat, namaz kılar ve ölü hakkında, hayırlı şahitlikte bulunup, şefaat ederlerse, onların bu duaları kabul olunur. Hadis 933 İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Bir Müslüman ölür de, cenaze namazını, Allah'a şirk koşmayan kırk kişi kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki dualarını kabul eder. Hadis 934 Merset İbni Abdullah, El-Yezenî'den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir. Malik İbni Hübeyre, Allah ondan razı olsun, cenaze namazı kılacağı zaman, cemaati az bulursa, onları üç saf haline getirir ve şöyle derdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç saf cemaatin cenaze namazını kıldığı kişi, cenneti hak etmiştir, buyurdu.